ya ayeha lizin âman, tâku Allaha hakkı tâti, ve la temûtena illa wa antum muslimun. Ya ayeha nas, الذي rabbekumu lizi, xalakum min nefsi wa hida, wa xalak minha zöjha, wa bâs الله الذي kâsirâ wa nisâa. Wa الله كان lizi رقيبا bihi يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمال لكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yeğen yani Rabbinizden sakının.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 her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Bugünkü dersimizin başlığı kurtuluş yani saadet ancak selefin yoluna uymakla mümkündür. Şimdi öncelikli olarak kurtuluş selefin yoluna uymakla mümkündür derken öncelikli olarak bilmemiz gereken bazı şeyler var. Selef ne demek? Veyahut bunlar kimlerdir? Selef ne demek dediğimizde kelime anlamıyla selef öncekiler, geçmiştekiler, önce olan şeyler anlamındadır. Aynen Allah azze ve celle'nin Nisa suresinde 22. ayetinde burduğu gibi diyor ki Allah azze ve celle وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفٍ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَا قِتَوْا وَمَا قِتَلْ <وَسَأَسَبِيلًا> Sakın ha diyor. Geçmişte olanlar hariç. Geçmişte olanlar hariç babanızın nikahlanmış olduğu kadınlarla sakın evlenmeyin diyor. Yani geçmişte böyle yapan kimseler vardı. Babalarının eşleriyle evlenen kimseler. İllâ mâ <قَدِسَلًا> Geçmişte olanlar hariç babanızın evlendiği kadınlarla sakın evlenmeyin. Çünkü Bu bir huştur. Yani çok çirkin bir şeydir ve ve yani öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Ve saesebile ve ne kadar da kötü bir yoldur diyor Allah azze ve celle. Ve görüldüğü gibi burada selef kelimesi yani geçmiştekiler, öncekiler anlamında kullanılıyor. Ama bizim konumuza gelince meseleyle, meseleyle alakalı selef derken bu ümmetin en hayırlı olan insanları Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden razı olmuş olduğu insanlar. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle bizzat o insanlardan hayattayken razı olmuş. Ve bizzat Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın diliyle daha hayattayken onları cennetle müjdelemişler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları cennetle müjdelemiş. Ve Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında şöyle buyuruyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 110. ayetinde Kuntum hayra ummetin uhrucet lin Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ve devamında diyor ki Allah azze ve celle te'muruna bil ma'rufi ve tenhaud ani'l İnsanlara iyiliği emredersiniz ve kötülükten de alıkoyarsınız. Ve tukminuna Allah'a da iman edersiniz diyor Allah azze ve celle. Ve sonra Bakara suresinde de Allah azze ve celle diyor ki 143. ayetinde ve kazalike cealnakum <gülüyor> Biz sizi insanlara birer şahit olmanız için yani birer örnek olmanız için sizi vasat bir ümmet kıldık. Allah Azze ve Celle insanlara birer şahit olmanız için yani örnek olmanız için sizi bir vasat ümmet kıldık. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam ashabı, sahabeler... Bizzat bu ayetlerin ilk muhatabı olan kimselerdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ashabı, arkadaşları, dostları bizzat bu ayeti, ayetlerin muhatabı olan kimselerdi. Çünkü neden? Ayetlerin inişine şahit oluyorlardı. Ve onlar birinci mevki olarak, yani ilk makam olarak, ilk silsilede, ilk zincirde bu ümmetin membasıdır, Yani pınarıdır, akarsuyudur. Çünkü neden? Onlar bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanın hidayetine vesile olan kimselerdir. Yani biz geçmişimizi araştıracak olsak, bizim annelerimizin, babalarımızın ve dedelerimizin, onların dedesinin Müslüman olduğunu nasıl araştıracak olsak, muhakkak bunların yani sonu bir sahabeye dayanır. İster istemez bir sahabeye dayanır. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle onların bu dinin ilk halkası, ilk öncüleri kırma, kılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaş kılmış onları. Arkadaş. O kadar hayırlı insanlar. Ve Allah Azze ve Celle onlar hakkında yine buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلْاَوَّلُونَ مِنَ Muhacirlerden ve ensardan öne geçen kimseler. Muhacirlerden ve ensardan öne geçen kimseler. Ve onlara en güzel şekilde tabi olan kimseler var ya işte Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuştur Onlar da Allah Azze ve Celle'den razı olmuştur Allah'ın razı olduğu kimseler yani ne demek? Bizzet de cennetik kimseler yani bunlar Allah razı olmuşsa artık Allah Azze ve Celle vadinden hulf etmez ona bir daha kızmaz Allah'ın razı olduğu kimseler yani bizzat cennet ehli kimseler bunlar. Ve devamında da diyor ki Allah Azze ve Celle وَاَعَدَّ لَهُمْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ fiha اَبَدًا Ve Allah Azze ve Celle onlar için ebedi olarak kalacağı ve atlarından ırmaklar yani nehirler akan cennetler hazırlanmıştır. ذَلِكَ الْفَوْزُ azim İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. Esas büyük kurtuluş budur diyor Allah Azze ve Celle. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki bu dini en güzel şekilde yaşayan, en güzel şekilde hayatlarına tatbik eden ve kendilerinden sonraki insanlara öğreten bunlar selef dediğimiz yani sahabelerdi. Şimdi selef dediğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu üçe ayırmıştır, taksim etmiştir. Selef dediğimizde ilk üç hayırlı nesli kastederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukharda gelen hadiste buyurduğu gibi diyor ki Hayrün nesi karni İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayan kimselerdir. Benim zamanımda yaşayan kimseler insanların en hayırlısıdır. Ve sonra devamlı diyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onlardan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenler Yani bu ümmetin en çok hayırlı olan insanları sahabe sonra onlardan sonra gelen tabiin ve sonra onlardan sonra gelen etbeut tabiindir Yani selef derken bizim kastettiğimiz bunlardır Bizim kastettiğimiz bunlardır Çünkü neden? Bizzat sahabe İnançlarını, akidelerini, amellerini kimden alıyorlardı? Risaletin ilk fişkıran kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyorlardı. Eğer onlar bir hata yapacak olsa bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları vahiy ile uyarıyordu, düzeltiyordu. Ve bizzat o insanlar vahiye şahit olan insanlardı. Bir takım Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mucizelerine şahit olan kimselerdi. Yani Allah azze ve celle onlara bu gibi nimetleri yani lütufta bulunmuş, ihsanda bulunmuş. Onun için dediğimiz gibi, bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diliyle de cennetle müjdelenmişlerdir o insanlar. Ama hadisin devamında diyor ki, bu Müslüm'deki hadiste, Hayrün nâsi karni, insanların en hayırlısı benim zamanımda olan kimselerdir. Sımmellezîne yelûnehum, sımmellezîne yelûnehum. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler diyor. Ve sonra diyor ki, onlardan sonra öyle bir topluluk çıkacak ki, onlardan yemin istenilmediği halde yemin edecekler. Şahitlik istenilmediği halde şahitlikte bulunacaklar. Ve kendilerine güvenilecek ama ihanet edecekler. Ve onlar arasında şişmanlık baş gösterecek. Onlar arasında şişmanlık baş gösterecek. Yani şişmanlık baş gösterecek derken aç kalma korkusundan dolayı rızık endişesinden dolayı Allah'a, Allah Azze ve Celle için infak etmeyecekler. Bunlardan dolayı. Ve bu gibi yani kimseler sahabelerden yani bu üç, ilk üç nesilden sonra bu gibi insanlara yani halef dediğimiz kimseler, bunlardan sonra gelen kimseler hep zemmedilmiştir. Kötülenmiştir zaten. Hep bu ümmetin ilk nesli övülmüştür, methedilmiştir. Allah Azze ve Celle tarafından ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatüssallem diyor ki hadis i şerifinde: "La tazalu taifatun min taifatun min ümmeti zahirin ala al ümmetimden bir taife diyor ümmetimden bir taife. Taife kelimesi Arapçada çok az bir topluluk için kullanılır. Ümmetimden bir taife, la tazalu taifatun tâ, min ümmeti zahirin ala al-haq, la ydurhum man khalfhum ve men hazlehum hatta taqum as ümmetinden bir taife ta ki kıyamet kopana kadar hak üzerine olacaktır onlara muhalefet edenler karşı çıkanlar ve onları yardımsız bırakanlar hiçbir zaman onlara zarar veremeyeceklerdir çünkü neden Allah azze ve celle onları koruması altına almıştır bizzat ve sonra sahabeler yani selefimiz Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi her hususta bizim için örnek gösterilmiştir. Çünkü neden? Allah azze ve celle Nisa suresinin 115. ayetinde buyuruyor ki diyor ki ve Her kim kendisine hüda beyan olunduktan sonra, hak yol belli olduktan sonra, müminli, müminlerin yolunu bırakıp, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Resulullah'a muhalefet ederse, onu dönmüş olduğu yolda bırakırız, ve onu cehenneme atarız, orası ne kötü bir gidiş yeridir. Şimdi ayetten anlaşılacağı gibi, bu ayetin ilk muhatabı kimlerdir? Müminlerden kasıt, sahabeler. Yani her kim, sahabelerin yolunu bırakıp, başka kimselerin yoluna sürük ederse onu o yolda bırakırız. Kendi tercihine göre bırakırız ve o tercihiyle de ona hüküm veririz. Çünkü deden Allah azze ve celle ne diyor? Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Allah azze ve celle hakkı söylüyor. Kimin hangisinin yani mesela hak yol, ya hak yol mu ve batıl yolu bunlar hepsini belirtmiş, beyan etmiş. Ama sadece burada kişilere düşenle tercih hakkı insanlara bırakılmış bırakılmıştır. Yani onlar ne kadar ki Allah Azze ve Celle'nin emirlerine yani Kur'an ve sünnete uyarlarsa ancak o nisbette hak yol üzerine olmuş olurlar. Yok yani sahabelerin, müminlerin yolundan yüz çevirirlerse yine tercih ettikleri şeylere göre muahize edileceklerdir. Yani sorumlu tutulacaklardır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis şerefinde buyuruyor ki Ebu bu Davud'da e, Ahmet İbne Hambel'in müstedinde geliyor. Ebu bu Davud'da geliyor. Ve Şehabani Sahih diyor bu rivayeten. Iftaraqatil yehutu ala ve hmm. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. fil ve fil nar. Bir tanesi cennetliktir, Diğer 70 tanesi ise ateşe girecek diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve sonra devamında diyor ki وَفْتَرَقَتِ النَّسَارَ عَلَىٰسْنَتَيْنِ وَسَبَعِينَ فِرْقَةً Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldı. Sadece bir tanesi cennette 71 tanesi diyor, ateşe girecek diyor. Ve sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devamında وَالَّذ۪ي نَفْسِ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّةِ عَلَىٓا ثَلَاسٍ وَسَبَعِينَ فِرْقَةً Muhammed'in nefsi Al, elinde olan Allah'a yemin olsun ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Benim ümmetim derken Müslümanlar yani 73 fırkaya ayrılacaktır. 72 tanesi ateşe girecektir. Sadece bir tanesi kurtulacaktır. Bir tanesi cennete girecektir. Ve sahabe de orada diyor ki: "Qiya, ya Rasulallah, menhum, ey Allah'ın resulü. O kurtulacak olan taife kimlerdir?" Burada şuna dikkat edin Allah için, sahabe burada sorarken, insanlar yani burada bu soruyu sorarken kurtulmayacak olan kimselere sormuyor. Çünkü neden? İnsanın ömrü yetmez belki gerçekten de araştırmaya kalkışsa, o kadar 72 tane fırkaya araştırmaya kalkışsa ki zaten burada 73'ten kasıt, 72'den kasıt illaki 72 ile 73 ile de sınırlı değildir. Burada bu 73 derken Arapçada biz buna litteksir teksir diyoruz çokluk. Yani 73'ten daha fazla da fırka var. bugüne bugün yani Müslümanlar fırkaları sayacak olsa tarikatları sayacak olsa 73'ten daha fazla. Hatta belki saymaya güç yetiremeyiz. Ama sahabeler burada ne yapıyor? O kurtulacak olanlar kimlerdir diyor. Gerçekten de çok zeki insanlar. Allah kendilerinden razı olsun. Böyle bir soruyu sormakla dahi ileride kendilerinden sonraki gelecek olan insanlar için kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar namına kim varsa yani sizin gitmeniz gereken sizin sorumlu tutulduğunuz şey kendinizi kurtarmanız yani sapık yolda olan, batıl yolda olan kimseler değil ilk başta siz hakkı öğreneceksiniz, hakkı öğrenmelisiniz bunu öğrenmelisiniz yani kendinizi kurtarmalısınız ve sahabe de diyor ki Hum, onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki hum ehlul Onlar diyor cemaat ehlidir. Yani cemaattir, topluluktur. Ahmet İbn Hanbel'in müsterdinde gelen başka bir rivayette diyor ki mâ ana, mâ ana ve Bugün benim ve ashabımın yolu üzerinden gidenlerdir diyor. Bugün benim ve ashabımın yolu üzerinden gidenlerdir diyor. Şimdi o zaman burada İnsanoğlunun kafasına yani Müslümanların kafasına bazı sorular takılabilir. Gayet normal. Herkes kendisini Kur'an ve sünnete nispet ediyor. Biz hak yoldayız diyor. Biz ehl-i sünnetiz diyor. Biz de sahabelerin yoldan gidiyoruz diyor. Değil mi? Şimdi bunların hepsi bir iddiadır. İddiadır. Çünkü neden? Bunların ispatı gerekir. Hiçbir zaman iddia ispatlanmadığı müddetçe onun bir geçerliliği yoktur. Hatta Allah azza ve Celle bile Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor diyor ki Bakara Suresinde. Ve Allah Onlar dediler ki: "Yahudiler ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek. Yahudiler ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek" dediler. Allah da diyor ki: "Tilke amani Bu söz diyor onların diyor boş kuruntularıdır diyor. Kendi kendilerine söylemiş oldukları bir sözdür diyor. Allah devamında diyor ki, kulhâtû burhânakum, inkuntum sadkin. Eğer sözünüzde sadıksanız, yani gerçekten bu sözünüzde iddialıysanız doğru olduğuna inanıyorsanız, kulhâtû inkuntum sadkin. Delinizi getirin diyor Allah Azze ve Celle. Delinizi getirin. Onun için bazı kimseler biz de selifin yolundan gidiyoruz, sahabenin yolundan gidiyoruz derlerse bunun ispatı gerekir, iddiada bulunmamak gerekir. Ve dediğimiz gibi. Buraya kadar zaten Müslümanlar hep ehli sünnet olduğunu söylüyorlar. Ama bizim burada en ayet edeceğimiz nokta, yani ayırt etmemiz gereken nokta ise günümüzdeki Müslümanlar selef gibi iman etmiyorlar, sahabe gibi iman etmiyorlar. Çünkü neden? Birazdan söyleyeceğimiz hadis şeriflerde ve onların akidelerinden, inançlarından tamamen onlardan uzaklaştığını göreceğiz. Ve Başka bir hadiste diyor ki Tirmizi'de gelen hadis-i şerifte İrbad i̇bn Sariye'den geliyor. Fekalel İrbad radiyallahu anhu İrbad radiyallahu anhu dedi ki Salle bine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zeyte yevmin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam günün birinde bize namaz kıldırdı. Sımme etbel aleyne Sonra yüzünü bize döndü ve dedi ki Fauazna mevize baliyga Allah Resulü sallallahu bize öyle bir vaazda, öyle bir nasihatte bulundu ki o nasihatten dolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperiverdi. Ve fekale qa'ilun ya Rasulullah ka'enne hazihi Ve birisi dedi ki ey Allah'ın Resulü senin yapmış olduğun bu vaaz, bu vaaz, bu nasihat sanki yani veda eden bir kimsenin nasihatine vaazına benziyor. Femeze <gülüyor> Sen bize neyi söylüyorsun? Nasihat olarak bize neyi tavsiye edersin diyor. Allah Resulü de Vesselam diyor ki: Uusiyum bitaq Wallahi wa semay wa ta'ah wa in wa in abdan Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa, Habeşli köle derken ne anlamda? Zenci, insanların dıştadığı küçümsediği, ırkçılık yaptığı bir köle dahi olsa diyor, size diyor Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam. Ve sonra diyor ki Allah Resulü فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَارًا فَسَيَارًا اِخْتِلَافًا Her kim benden sonra yaşayacak olursa birçok ihtilaflar görecektir. Birçok çelişkiler görecektir. Birçok zıtlıklar görecektir. Yani ihtilaflar görecektir derken bunların hak olduğu anlamına mı gelir o ihtilafların? Kur'an-Sünnete mi nispet edilir katiyetle? İnsanlar o ihtilafları çıkartacaklar. Kendi görüşlerini, kendi kanaatlerini, kendi batınlarını bazı şeylerin, bazı ayetlerin, bazı hadislerin içerisine koydukları için bu ihtilaflar çıkacak yani. Ve sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam: "Fealeykum bi sünneti ve sünnetil hulefâ'il mehdiyîn er Raşidin." temessuku ve sonra diyor ki Allah Resulü size diyor sünnetimi ve raşid doğru yoldan raşi raşid halifelerin sünnetine uymanızı diyor tavsiye ederim diyor. Ve diyor onları diyor sım sıkıca tutunun. وعدوا عليها بالنوائج ve Allah Resulü aleyhissalatu diyor ki onlara diyor sünnete diyor azı dişlerinizle sım sıkı sarılın diyor. Azı dişlerinizle Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir misal vermiş insanların anlaması için. Azı dişlerinizde sımsıkı sarılın. Yani azı dişlerinize derken insan insanoğlunun en kuvvetli dişlerinden birisi de bu azı dişidir. Şu arka tarafta bulunan azı dişidir. Ön dişlerinizle değil yani ön dişini tutmaya kalkışsan birisi çekecek olsa hemen bırakırsın. Ama azı dişi o kadar kuvvetli ki yani kolay kolay bırakamazsın. Yani Allah Resulü neyi kastediyor? Kur'an'a, sünnete o kadar sımsıkı yapışın ki insanların batılları sizi asla oradan hiçbir zaman caydıramaz. Katiyetle. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte buyurmuş olduğu gibi ben size iki şeyi bıraktım. Teraktu fikum emreyni. Size iki şeyi bıraktım. Kitab Allahı ve sünneti. Allah'ın kitabını ve benim sünnetimi bırakın. Bunlara sarıldığınız müddetçe yani yapıştığınız müddetçe asla sapıtmazsınız katiyetle sapıtmazsınız ve sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam devamında buyuruyor ki ve iyakum muhdesatil umur ve diyor sizi sonradan çıkan işlerden din namına sonradan çıkan işlerden sakındırırım bunlara dikkat edin fa inna kulla muhdesetin bid'e ve kulla bid'atin dalala. sonradan çıkan her iş bidattır ve her bidatte delalettir sapıklıktır Şimdi hadisten anlaşılacağı üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bidat sonradan çıkan her iş bidattır diyor. Ve her bidatte delalettir diyor, sapıklıktır diyor. Ve her sapıklıkta ateştedir diyor. Sahabe bu konuda nasıl iman etmiş serefimiz? Hiçbir zaman iyi kötü ayrımına gitmemiş bidatın. Ama maalesef günümüzdeki Müslümanlara baktığımızda ise Canım güzel bidat güzel bidat da var. Tamam bidat-ı seyyi dediğimiz kötü bidat de var ama güzel bidat dediğimiz şey de var. Halbuki ne Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne de sahabe hiçbir zaman böyle bir ayrıma gitmemiştir. Asla. Ve dediğimiz gibi ilerideki mevzuda da ha. Yani dinini yaşayacak olan kim varsa ister fert olsun, ister cemaat olsun, isterse bir topluluk olsun Dinini en güzel şekilde yaşayacağı Kur'an, sünnet ve sahabenin yani selefin yolundan gitmekle mümkündür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hatta Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de selefin inandığı gibi akide hususunda iman hususunda sahabelerin iman ettiği gibi iman etmemizi Allah Azze ve Celle bize emretmiş. Onlar gibi iman etmemiz bize emrediliyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diyor ki Fáin aamanu bimsli ma aaman tum bhi, fáqudih tado. Wáin towlu fáin ma hum fi shiqaq. Eğer onlar, onlar derken o sahabelerden sonra kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar kim varsa, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, yani sahabeler gibi, sizden kasıt sahabeler orada sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse فَقَدْ اِحْتَلَفُ O zaman hidayet üzere olmuş olurlar. Yani doğru yol, hak yol üzere, Allah'ın yolu üzerinde olmuş olurlar. وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ مَا هُمْ fi شِقَانِ Eğer yok yüz çevirirlerse, neden yüz çevirirlerse? Sahabenin yolundan. Onların yolundan gitmekten yüz çevirirse, onlar gibi iman etmezlerse, her hususta, akidevi ve ameli noktada hiçbir ayrım yok. Çünkü neden? Burada Allah Azze ve Celle şöyle demiyor Eğer onlar sizin amel ettiğiniz gibi amel ederlerse O zaman doğru yol üzerinde olurlar demiyor Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse Doğru yol üzerinde olurlar Çünkü amel neydendir? Amel başlı başına imandandır Ama günümüzdekiler ne derler? Amel imandan görmezler Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de amelin imandan olduğunu sayar imanın arttığını ve eksildiğini zikreder. Ama günümüzdeki Müslümanlar ise iman artmaz ve eksilmez derler. Yani düşünün. Selefin yolu nerede? Günümüzdekilerin yolu nerede? Onun için dediğimiz gibi şuurlu bir Müslümana düşen, yani aklı selim bir Müslümana düşen, kurtuluşa eren o toplumun yolundan gitmesi gerekir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle onları hayattayken umumen yani genel anlamda ve hususen ve özel olarak teskiye etmiştir, temize çıkartmıştır, onlardan razı olmuştur. Ve Allah Azze ve Celle'nin teskiye etmiş olduğu bir topluluğu da hiç kimse cerh edemez. Yani ne anlamda? Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuşsa hiç kimse kalkıp da onlara küçümseyemez, hor, hakir göremez. Eğer böyle yapacak olurlarsa bu kimi ithamdır? Allah Azze ve Celle'yi Tandır. Haşa Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu? Cahil miydi ki? O sahabeleri tezkiye etti hatalarına rağmen. Günümüzdeki insanlar ne yaparlar? Sahabelere söverler. Mesela Şia dediğimiz taife. Ebu, Be Ebu Bekir'e Ömer radıyallahu anhuya Ayşe radıyallahu anhuya söverler. Ve kendilerinin Müslüman olduğunu söylerler bunlar. Ve mutezile dediğimiz taife. Ebu Bekir'e ne derler? Şeyhul Mudirah derler. Çorba babası derler. Yani çorba. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanında karın toplumuna durduğu için sırf o hadisleri işitmek için, dinini öğrenmek için o sahabelerle alay ederler. Düşünün. Halbuki bu kimi ithamdır biliyor musunuz? Bizim Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle'yi ithamdır tamamen. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onları umumen ve hususen tezkiye etmiş. Hatalarına rağmen tezkiye etmiş, temize çıkartmış onlardan razı olmuş ama günümüzdekiler ise bu gibi insanları yani hor hakir görebiliyor, tenkit edebiliyor ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi hadis-i şerifte ne diyor benim ashabıma sövmek neydir diyor nifaktır diyor, münafıklık alametidir ve onları sevmek ise ensarı sevmek ise imandandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kimi alakabe eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine iman eden kimseleri. Bir insan zaten Allah Resulü'nün sünnetine iman etmiyorsa bu hadisi istediğin kadar söyle hiçbir zaman onda bir iman belirtisi. Yani uyandırmaz. Bu gibi şeyler hiçbir zaman kalbinde olmaz onun. Allah Azze ve Celle bizleri bu gibi şeylerden muhafaza eylesin. Ve onun için dediğimiz gibi sahabe, akide hususunda yani inanç hususunda nasıl iman etmişlerse Bizim de aynen onlar gibi iman etmemiz, akide hususunda, inanç hususunda onlar gibi iman etmemiz bize emredilmiştir. Yani eğer onlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını tevil etmedilerse, yani yorumlamamışlarsa biz de yorumlayamayız, tevile gidemeyiz. Hiçbir zaman. Çünkü neden? Mesela biz diyoruz ki isim ve sıfatlar hakkında. Ehl-i sünnet vel cemaatın kaidesidir bu. İsim ve sıfatlara Aynen Kur'an ve sünnette geldiği gibi iman ederiz. Hiçbir zaman teşbihe gitmeyiz. Teşbih derken benzetmeye gitmeyiz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz deriz ki Allah Azze ve Celen eli vardır. Allah Azze ve Celen eli vardır. Ama şurada şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki burada Allah'ın eli vardır derken hiçbir zaman mahlukata benzetmiyoruz. Allah muhafaza zaten bir insanın aklına mahlukata benzetmek geliyorsa o insanın kendisinde sorun vardır demektir. Çünkü neden? Hiçbir zaman önceki nesilde geçmiş nesilde bu gibi ayetler zikredildiğinde mahlukata benzetme tipinde niteliğinde düşünceler vesveseler gelmiyordu. Elhamdülillah ki bizim de aklımıza öyle şeyler gelmiyor. Aa, kimin aklına da geliyorsa kendisini o konuda hesaba çekmesi gerekir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi diyor ki يأيب, iblis. seni iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Şimdi burada el kelimesi geçiyor. Bazı kimseler bunu Allah Azze ve Celle'ye teşbih olarak algıladıkları için ne yaparlar? Onu iptal ederler, inkar ederler. Katiyetle Oraya ne derler? Kudret derler. Halbuki Selef hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştır. Çünkü neden? Onlar olduğu gibi Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman etmişlerdir. Hiçbir zaman tahrife de gitmemişlerdir. Tahrif derken ne anlamda? Bir şeyin aslını bozma, değiştirme anlamında. Ya ziyadelik yoluyla olur ya noksanlaştırma yolu olur. Ne mesela? Diyoruz ki Er-Rahman Ar alel arşı isteve Rahman olan Allah arşa istiva etti. Onlar ne derler? Er-Rahman Ar alel arşı İstağulâ. Oraya ne eklerler? Lam harfine eklerler. Ne yaparlar? Bu başlı başına bir tahriftir. Ehli sünnet vel bu gibi şeylerden biridir, münezzehtir. Allah korusun. Onun için dediğimiz gibi onlar Allah azze ve celle isim ve sıfatlarına nasıl iman ettilerse biz de aynen o şekilde iman ederiz. Onlar tahrife gitmemişlerse, bozmamışlarsa biz de bozmayız. Teşbihe gitmemişlerse, benzetmeye gitmemişlerse biz de benzetmeye gidemeyiz. Taatil yani atıl bırakma, boş bırakmaya yapmamışlarsa biz de buna gidemeyiz. Tekyif yani keyfiyetlendirme nasıllığı hakkında herhangi bir bilgi gelmemişse, bu gibi şeylere gitmemişlerse ki hiç gitmemişler, katiyetle biz de gidemeyiz ve gitmememiz gerekir. Ve onlar ameli imandan olarak isimlendirmişlerse biz de ameli imandan olarak isimlendiririz. Namazın terkini şirk küfür olarak görmüşlerse biz de namazın terkini şirk küfür olarak görürüz İman artar ve eksilir demişlerse biz de iman artar ve eksilir deriz yani her hususta onları örnek alırız ve hatta amel konusundaki menhece gelince ise sahabenin yani selefin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapmadığı bir ameli onlar hiçbir zaman yapmazdı öncelikli olarak bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir Selef hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmamış olduğu bir ameli yapmazdı. Hatta amel hususunda onlar hayır hususunda o kadar gayretlilerdi ki sürekli birbirleriyle yarışan insanlardı. Hatta bir ağaç aralarına dahil girdiğinde o ağacı geçtiklerinde hemen birbirlerine selam verirlerdi. Yani hayırda o kadar gayretli. O kadar azami derecede birbirlerine tavsiye eden, nasihat eden, iyilikte bulunan bu gibi insanlardır. Ve diyoruz ki onlar her konuda bizden daha hayırlı olan insanlardır sahabeler. Her konuda. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle yeryüzü e, e, insanları yarattığında tüm insanların kalbine baktı diyor Allah Azze ve Celle. Ve sonra diyor kalpleri en temiz olan, en iyi olan kimselere, en hayırlı olan kimseleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaş olarak seçti. Yani kimler bunlar? Sahabeler. Bunlar bu ümmetin en hayırlı olan insanları. Yani düşünün, ta ki o zamandan bu zamana kadar yapmış olduğumuz ameller ne varsa, yani sürekli onlara ecir olarak yazılıyor. Ta ki kıyamete kadar kapanmayan bir kapı Allah Azze ve Celle onlara nasip etmiş. Yani Allah Azze ve Celle onlar hakkında çok büyük hayırda bulunmuş. Yani insan hiç düşünmez mi? Ya Sübhanallah Allah neden bize değil de o gibi insanlara nasip etmiş. Allah Resulü ile arkadaşlık yapmayı. Çünkü en hayırlı insanlar onlar da onda. Kalpler yönünden, kalp yönünden, amel hususunda en gayretli olan, en temiz olan insanlar da onlar. Ve bundan dolayı onların hayır olarak yapmadığı bir ameli hiçbir zaman biz de yapmayız. Hayır görmediği bir şeyi katiyen de biz de yapmayız. Çünkü neden? ileride göreceğimiz hadislerde de hatta bu konuda sürekli birbirlerini uyarmışlardır. i̇bn Battan el İbana adlı kitabında geçen bir hadis-i şerifte Huzeyfetü ibn Yaman'dan geliyor diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının yani sahabelerin İbadet diye yapmadığı bir şeyi sakın ha siz de yapmayınız. Yani onlar ibadet olarak bir şey yapmamışlarsa, ibadet namına siz de onları yapmayınız. Çünkü neden? Onda bir hayır yoktur eğer onlar onu yapmamışlarsa. Ve sonra diyor ki, çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyecek hiçbir söz bırakmamıştır. Hiçbir şey bırakmamıştır. Hayır konusunda her hususta amel etmişlerdir. Ey alimler topluluğu devam dedi ki Ey alimler topluluğu Allah'tan korkunuz ve selefin yolunu izleyiniz. Yani sizden öncekilerin yolunu, sahabelerin yolunu izleyiniz. Ve sonra İbn Ömer radıyallahu anh'u bir adam geliyor diyor ki biz diyor ey İbn Ömer ey Ebu biz diyor korku namazını ve hazarda kılınan yani mukimken kılınan namazı Kur'an-ı Kerim'de, bul Kur Kerim'de buluyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz diyor. Ama diyor seferin namazını Kur'an-ı Kerim'de bulamıyoruz diyor. Nasıl olacak diyor. Biz diyor hiçbir şey bilmiyorken diyor Allah Azze ve Celle bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Ve diyor o bize din namına her şeyi öğretti diyor. Onun diyor bize emretmediği emretmediği bir şey biz hiçbir zaman yapmayız. Emrettiklerini ancak yaparız diyor sahabe. Emrettiklerini yaparız, emretmediği hiçbir şey katiyetle biz yapmayız. Çünkü din namına her şeyi öğreten bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dı. Yani vahyin muhatabı olan Allah Azze ve Celen elçisi olan Muhammed aleyhissalatü vesselam'dı. Ve hatta Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle diyor. Diyor ki sizden her kim bir sünnet izleyecek olursa yani yol izleyecek olursa takip edecek olursa Ölmüş olan kimselerin sünnetin yolunu izlesin. Yani ölmüş olan kimseler derken selefin sahabelerinin yolunu izlesin. Çünkü hayatta olan kimseyin fitneye düşmesinden emin olunamaz. Yani bir insan hayatta olduğu müddetçe sürekli her daim hak üzerinde olacağı kesin değil. Bir bakmışsınız ki o hak yolda olan kimse Allah muhafaza ayağa kaymış olabilir. Ama artık ölen kimse ve kendileri üzerinde hakkın zuhuru gerçekleştiği için ve tamamen öldükleri için iş iç kesinleştiği için onların artık hiçbir zaman delalete düşmesi mümkün değildir. Vefat etmişler zaten. Ve sahabet ediyor ki yani öyle sağlam bir örnek veriyorlar ki hiçbir zaman yani sapıtamayacağınız onlara uyduğumuz müddetçe. Ancak kişi nefsine uyduğu müddetçe ve onların yolunu terk ettiği müddetçe sapıttırır. Sizden öncekilerin yolunu takip ediniz. Ölmüş olan kimselerin, yani sahabelerin yolunu takip ediniz. Sözünü etmiş olduğum bu kimseler diyor ki Abdullah ibn Mesud Muhammed aleyhissalatu vesselam ashabıdır, sahabelerdir. Onlar bu ümmetin en faziletli olan insanlarıdır. En iyi kalplileri, en temiz kalplileri, en derin bilgileri ve yapmacağı saparak kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak duran insanlardır. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olan kimselerdi. Ve Dinlerini dimdik ayakta tutan kimselerdi. Ve onların faziletlerini bilip, hayırlarını bilip kabul ediniz. Ve onlarla amel ediniz. Ve onların izinden gidiniz. Elinizden geldiği kadar onların ahlaklarıyla ahlaklanınız. Elinizden geldiği kadar onların ahlaklarıyla ahlaklanınız. Ve onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dinlerinizi öyle sıkı sararınız. Çünkü onlar dost doğru bir yol yani hidayet üzereydiler. Bu rivayet Ebu Naim'in geçiyor. Begavinin şerhü sünnesinde geçiyor. Ve Şekal Elbani bunu İrvaül Galil adlı kitabında takriş ediyor. Ve hatta sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ameline ters düştükleri yerlerde kendi arkadaşları dahi olsa hiçbir zaman onların sözlerini ve amellerini kabul etmiyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünün mutlak hüccet olduğunu biliyorlardı. Allah Resulü'nün sözünün karşısında ters düşen bir söz karşısında onun sözünün değerinin olmadığını biliyorlardı. Hatta Nafi radıyallahu anhu zikrediyor İbn Ömer'in yanında Hazreti Ömer'in oğlunun yanında bir tane adam aksırıyor yani hapşırıyor. Adam da diyor ki Elhamdülillah ve selamü aleyhi Resulullah. Allah'a hamd ve eee Resulullah aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam olsun diyor. Abdullah ibn Ömer de diyor ki sen diyor beni hiç aksırırken diyor. Böyle dediğimi işittin mi? Elhamdülillah ve selamü aleyhi Resulullah. Allah'a hamd olsun ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'a selam olsun dediğimi işittin mi diyor? Hayır diyor. Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize hiçbir zaman böyle bir şeyi öğretmedi diyor. Hiçbir zaman bize böyle bir şeyi öğretmedi diyor. Yani adam bunu söylerken hangi kasıtla yapıyor? Allah için yapıyor. İyi kasıtla yapıyor. İyi niyetle yapıyor. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize her halükarda Allah'a hamd etmemizi öğretti diyor. Elhamdülillah dememizi öğretti diyor. Orada o diğer adamın yapmış olduğu ne? Ziyadelik olarak... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a selam gönderiyor, salat gönderiyor. Bunun yeri zamanı o zaman mı? Hapşırmanın akabinde mi? Katiyetle hapşırmanın akabinde değil. Çünkü neden? Din namına kim ibadet yapmayı istiyorsa bunların hepsi tevkifidir. İbadetler tevkifidir. Yani Kur'an ve sünnette geldiği üzere yapılır. Hiç kimse kalkıp da kendi kafasına göre din namına şu ibadettir, şu ibadet değildir diye harekette bulunamaz. İstediği kadar iyi niyetli olsun. Hiçbir zaman Allah katında bir geçerliliği yoktur bunun. Ve hatta diyor ki Allah Resulü bize her halükarda Allah'a hamd etmemizi öğretti. Ve onun için diyoruz ki Aksır, aksırmanın akabinde söylenecek dua Allah'a hamd etmektir. Ama salavatın yeri zamanı farklıdır. Mesela cuma günü diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bana çokça salavat getirin diyor. Cuma günü bana çokça salavat getirin. Bunların yeri hep zamanı nasıl eda edileceği Kur'an ve sünnette belirtilmiştir. Ve İbn Ömer de Allah kendisinden razı olsun hemen bu konuda uyur, uyarmıştır. Çünkü neden? Biliyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir beyan var. Bir izahiyat var. Ve hatta başka bir hadiste temettü Hacinde vermiş olduğumuz örnek, meşhur bir örnek. İnsanlar Abdullah İbn Ömer'e geliyorlar. Diyor ki temettü Hacı hakkında ne dersin? Temettü haccı ne demek? Haşla Umrayı Umre'yi birlikte yapma. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu hoştur, güzeldir diyor. Peki baban yasaklamış Hazreti Ömer ve Ebu Bekir de yasaklamış. Ne dersin? Allah Resulü yapmış, ben de yaparım. İnsanlar ısrar ediyor. Senin baban yasaklamış ve Hazreti Ebu Bekir yasaklamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra en faziletli olan insan kimdi? Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Ebu Bekir. Hatta diyor ki Allah Resulü Ebubekir için sakın ha Ebubekir'e laf söylemeyin diyor. Siz hiçbiriniz bana inanmıyorken o gelip bana iman etmişti. Malını, mülkünü sırf Allah rızası için infak etmişti, tasaddukta bulunmuştu. Sakın Ebubekir'e laf söylemeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebubekir'den sonra en olan insan olan insan kim? Ömer Radıyallahu Anh'u. Hatta sahabenin birisi tuvaletin başında otururken İçeriye Ebu Bekir geliyor, kapıyı çalıyor ve diyor ki kim o gelen Ebu Bekir diyor, onu diyor cennetle müjdele diyor. Ve diyor ey Ebu Bekir gir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni cennetle müjdele diyor. Ve sonra aradan belli bir zaman geçtikten sonra Ömer radıyallahu anh kapıyı çalıyor. O gelen kim diyor? Ey Ömer diyor ey Allah'ın Resulü diyor. Onu diyor, diyor cennetle müjdele diyor. Birisi Allah Resulü sağ tarafına oturuyor birisi sol tarafına. Düşünün cennetle müjdelelenen insanlar bunlar. Allah'ın kendilerinden razı olmuş olduğu insanlar. Ve diyor ki Ebu Bekir ile Ömer yasaklamış. Ne dersin? Burada yasaklama sebebini hiç şey yapmıyor. Belirtmiyor da izahiyat da yok. Yasaklamış ne dersin diyor? Allah Resulü yapmış. Ben de yaparım. Burada İbn Ömer öyle bir meseleyi yönlendiriyor ki yani fitneyi karga tamamen bitiriyor, kapatıyor. Hatta İbn de bahsediyor ki Hazret Eb ile Ömer yasaklamış ne dersin diyor i̇bn Abbas a diyor ki Allah Resulü yapmış ben de yaparım ve ısrar edince ben size diyor Allah Resulü diyorum siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor Allah Resulü bir şey yapsa Ebu Bekir ve Ömer onun zıtına bir şey yapsa onun zıtına bir şey söylese hangisini alırsınız diyor Allah Resulü'nün kendini o zaman iş bitmiştir diyor ve hatta diyor ki ben size Allah Resulü diyorum siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor başınıza diyor gökten taş yağmasından korkun diyor düşünün yani burada Ebu Bekir ve Ömer'e nasıl bir değer biçilmeye çabası güdülüyor? Allah Resulü eş değerde tutulma. Ama sahabe burada ne yapıyor? Bunu hemen ayırt ediyor. Çünkü vahye muhatap olan Allah'ın elçisi, nebilerin sonucu kimdir? Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. O hiçbir zaman kendi hevasından konuşmaz ki. Onun konuştukları ancak vahyedilenden başka bir şey değildir. Hatta şaka dahi yapsa onun yaptığı şakalar haktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam din namına hiçbir zaman kendi kafasından, nefsinden konuşmamıştır. Konuşmuş oldukları tamamen Allah Azze ve Celle'nin kendisini emrettiği ve nehiyettiği şeylerdir. Bunlardan başka bir şey değildir. Ve onun için dediğimiz gibi sahabeler de burada Allah kendisine razı olsun Allah Resulü'nün sözünü en ön planda tutuyorlar. Ve hatta bu söz aslen İbn Abbas'ın'dır ama İmam Malik zamanında meşhur oluyor bu söz. Diyor ki, şu kabirde yatan zat var ya, Medine'de Allah Resulü'nün kabrini gösteriyor. Şu kabirde yatan zat var ya diyor, bu insanın sözü dışında bütün insanların sözleri alınır da reddedilir de. Şu kabirde yatan zat hariç. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan gelen bir söz geldiği zaman ne yapılır? Tamamen teslim olunur. Çünkü Neden? Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettiği zaman mümin erkeklerin ve mümin kadınların o işte herhangi bir tercih hakları yoktur. Sadece ne demeleri gerekir? İşittik ve itaat ettik. Katiyetle herhangi bir tercih hakkı yok. Ve burada şunu da ayırt etmemiz gerekir ki Selefin menheci ile Selefin fehmini ayırt ediyoruz. Menheç derken metot, yol, yöntem anlamında Fehim derken ise anlayış anlamında Selefin fehmini Hiçbir zaman mutlak anlamda Hüccet olarak kullanmıyoruz Selefin fehmini anlayışını Mutlak anlamda yani sınırsız olarak Delil olarak kullanmıyoruz çünkü Sahabeler adaletli insanlardı Yani yalan söylemezlerdi Ama masum değillerdi Onlar da günah işleyebiliyorlardı Hata ediyorlardı beşer olarak insan olarak Mesela Abdullah İbn Abbas Mutanikahını caiz gören birisiydi, helal gören birisiydi. Şimdi bu selefin yani sahabenin kendi anlayışıdır. Ve Abdullah İbni Mesud, Felak ve Nas suresinin Kur'an-ı Kerim'den olmadığına, e, olmadığı anlayışı içerisindeydi. Şimdi bu, sahabenin kendi anlayışı. Hiçbir zaman kalkıp da birisi, yani şu şöyle yani inanıyordu diye, bu böyle yapıyordu diye, bizim için de delil diyemez. Çünkü fehim ile men menheci ayırt ediyoruz. Hiçbir zaman zaten sahabelerin hepsi katiyetle hiçbir zaman yani ay yani itikat hususunda, akide hususunda ayrılık içerisinde olmaları mümkün değildir. Hiçbir zaman bir sahabe bir hata içerisinde bulunsa muhakkak başka bir sahabe onu düzeltiyordu zaten. Ve ona naklediyordu. Ona haber ulaşmıştı, nakil ulaşmıştı. Ve dediğimiz gibi Ebu Eyyub el-Ensarî'den gelen başka bir rivayette de Taberanin el-Mu'cemü'l-Kebir'inde geçiyor. Ebu Eyyub El diyor ki Mervan bin Hakeme diyor ki ona ya diyor sen Allah Resulü gibi namaz kılarsın onun gibi de namaz kılmazsan katiyetle senin arkanda namaz kılmam diyor. Şimdi düşünün ya Allah Resulü gibi namaz kılarsın senin arkanda namaz kılarım yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi namaz kılmazsan senin arkanda namaz kılmam diyor. Şimdi düşünün maalesef bugün öyle bir hale geldik ki Allah Resulü gibi namazı bıraktık. Tamamen yani sahabeler gibi iman etmeyen insanlar var namazı geçtik. Hatta Enes İbni Malik diyor ki, öyle bir topluluğa şahit oldum ki diyor, sadece diyor onların diyor namazları diyor, Allah Resulünün namazlarına benziyordu diyor. Ve sonra diyor ileride diyor öyle bir topluluk gelecek ki diyor, sadece onların la ilahe illallah demelerinden başka hiçbir sözleri onların geçmiştekilerin sözlerine benzemeyecek diyor. Düşünün. Yani o kadar yani fesat olacak, onların yolundan uzaklaşma olacak. Hatta Allah Resul aleyhissalatü vesselam diyor ki hadis-i şerifte innel İslam'a beda'a gariben ve seyaudu gariben kema beda'a fetube lil gurabâ'î Muhakkak ki İslam garip olarak başladı ve tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Müjdeler olsun o gariplere. Ve sonra diyor ki ''Qîle ve men hum, ya Resulallah'' O garipler kimlerdir ey Allah'ın Resul diye soruluyor. Diyor ki: "Nasun salihuna qalilun fi kesir fi kesir min Diyor ki onlar birçok insanlar içerisinde az olan salih insanlardır. Ve diyor ki onlar diyor benim sünnetimi ihya eden kimselerdir ve benim sünnetimi öğrenen kimselerdir. Ve diyor ki devamında hatta men ya'sihum aksara mimmen yuti'uhum onlara diyor isyan edenler asi olanlar muhalefet edenler itaat edenlerden daha çoktur. düşünün şimdi. Onun için Allah azze ve celle En'am suresinde buyurduğu gibi 116. ayetinde in tutya aksara nasi fi'l el yerizindekilerin insanların çoğunu uyarsan yudillike fi sabilillah seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Dikkat et ha çoğunluğa sakın aldanma hiçbir zaman yani onlar öyle yapıyor diye o kadar insan yanlış mı yapıyor o kadar insan delalet içerisinde mi? o kadar insan bilmiyor mu deyip de bu gibilere vesveselere kapılıp da hiçbir zaman bu gibi yani e, vesveselere kapılıp da Allah korusun silah hak yoldan ayırmasın ve dediğimiz gibi meseleyi fazla uzatmayayım inşallah kurtuluş ancak selefin yolundan gitmekle mümkündür çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde sürekli onların yolundan gitmemizi, onlar gibi amel et, iman etmemizi ve onlar gibi amel etmemizi bize emretmiştir. Hiçbir zaman başka bir ikinci seçenek yoktur. Rabbim Allah Azze ve Celle elimizden geldiği kadar onların yolundan gitmemizi ve onlar gibi amel etmemizi bize ve bize bu uğurda ihlaslı olmayı nasip eylesin. Subhanakallahumma bihamdiki wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ve atubilayk